Bir ikiden büyüktür. Nuriye Akman Dört, eski bakan hakkındaki genel görüşme talebinin reddedilmesi, dinlemeler yasal mı değil mi tartışmasını anlamsız hale getirdi. Kayıt bilgilerine verilen tepki şüpheden sıyrılıp inanç düzeyine yükseldi. Kamu yönünde zoraki olarak falanca kişiyle filanca kişi arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar kalıbına başvuranlar bile özel yaşamlarında ''Vay ve bunu da yapmışlar. Olmaz böyle şey.'' diye öfke biriktiriyorlar. Bu ikili yapı uzun süre taşınamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin illegal bir dinleme kaydı eğer kamu yararını ilgilendiriyorsa hukuki sonuçlar doğurur şeklindeki içtihadı eninde sonunda ülkemizde de dikkate alınacak. Teknolojik gelişmelerin seyri bizi kaotik bir yeni dünyanın üzerine doğru iterken şimdilik kamu yararının dışında tutunacağımız bir dal bulunmamakta. Fakat yakın bir gelecekte bu dalın dahi bizi taşıyamayacağı açık. Washington Post'a göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı, yabancı bir ülkedeki telefon görüşmelerinin %100'ünü dinleme kapasitesine sahip bir sistem inşa etmiş. MyStick adı verilen bu sistemin, hali hazırdaki diğer kanunsuz kayıt yapabilme imkanlarıyla birlikte, kamu yararı kavramını alabildiğine genişletmesi, kaçınılmaz görünüyor. Kara deliklerin, Dehşetengiz gücüne sahip olan teknoloji, özel hayatın gizliliği gibi ilkeleri ister istemez yutacaktır. Öte yandan, kimsenin kendini güvende hissedemeyeceğini ima eden bu düzen insanların resmi ve gayri resmi görüşmelerini bir potada eritip, üzerlerindeki şizofrenik yükü hafifletebilirdi. Mevlana'nın meşhur ya göründüğün gibi ol veya olduğun gibi görün tavsiyesine görün rızasıyla uyamayanlar, bunu teknolojinin baskısıyla yerine getirmek durumunda kalabilirler. Bu hangi zaman diliminde durulur bilinmez. Ama şu günlerde yaşanan sosyolojik bir devrim var ki teknoloji değirmeliğine su taşıyor. Toplumun 80 yıllık kutupları kendilerini yeniden inşa ediyor. Bu seçime kadar laikler, muhafazakarlar, savcılar, sorcular, ulusalcılar, liberaller, dindarlar, dinsizler, Kürtler, Türkler, Sünniler, Aleviler, kalıplarıyla ayrışan siyasi görüşler, belki de tarihimizde ilk defa birbirlerine karışıyorlar. İnsanlar daha önce asla oy vermeyi düşünmeyecekleri partilere sempati duyabiliyor. Her görüşten insanın her partiyi destekleyip görev alabildiği bir ülkede, aksi yöndeki bütün çabalara rağmen kutupların eskisi gibi buzdan kaleler olarak kalması çok zor. Bir terazi canlandırın gözünüzde. Kepelerden biri aşırı güçle ağır bastığında denge oluşuncaya kadar yükünü zayıf tarafa doğru boşaltıyor. Bir kısmı legal, bir kısmı illegal yollarla yapılan kayıtlarda dini değerlerle dalga geçen muhabazakar Bakan tiplemesiyle Allah'ın adıyla selamlanıp Allah'a emanet edilerek yolculanan rüşvetçilerin açığa çıkması bu sünni kalıpların parçalanmasına kaderin yardımı olsa gerek. İç işleri, dış işleri kalıbı da artık uluslararası düzeyde keskin sınırlarını getirdi Bir ülkede yaşanan her şey, özellikle yolsuzluklar, artık bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Kaçış yok. Bu noktada da çoklu yapılar birleşiyor. Devletlerin kendi topraklarında sadece kendi adlarını kamçılamasın mümkün değil. İktidarlarla etilafların asla sabit kalmadığını ve mütemadiyen karşıtlarına doğru koştuğunu teorik olarak biliyorduk. Şimdi pratiniyim. Yöneticiler ve kanaat önderleri eski düzenin jargonuyla konuşmaya devam ettikçe açığa düşüyorlar. Politika icabı takınılan edayla arı, duru düşüncelerin aktığı vicdanın kılcal damarları arasındaki ikilen acı verici. Dünyenin teskin olabilmesi ancak birinden birini seçmesiyle mümkün. Ya son vicdan damarı da kurutularak politik gerekçelere abanılacak, ya da tersine derinlerdeki temiz kana rücu edilecek. Peki iki nedendir olmak ister? Çünkü bir 2'den büyüktür. Bir ikinin anasıdır. İki birden doğar ve aynaya ilk baktığında iki tane bir görür. Karşısındaki çifte aşık olur ve üç, dört, beş tane daha bir ister dinlesinde. Sayı çoğaldıkça onu doğuran biri unutup kendisini müstakil varlık sanır ve büyüklüğüyle ölmeye başlar. Bu noktaya gelmişse çıktığı rahim kendisini hatırlatmak için harekete geçer ve onu azalmaya zorlar. Ta ki birden başkası yok durağına varıncaya kadar. Psikolojisinden, teknolojisine, sosyolojisinden, siyasetine bütün vasıtalar bu yerine doğru hareket eder. Hangi ara sokaklara safarlarsa sapsınlar. Sonuçta çıkacakları yer birdir. İsteyen korkudan titresin, isteyen gevşeyin.